Oh H. Kainat, bugün 11 Ocak, Çarşamba. Yıl 2017, ay 1, gün 11, Kasım 65. 1438, Hicri Rebülahir 13, 1432, Rumi Aralık 29. Onat Kutlar'ın Vefatı, 1936-1995. Günün Sözü, hiçbir şiddette kazanan yoktur. Onat Kutlar. Günün Tarihi. 461 yıl önce bugün 11 Ocak 1556'da ünlü selam verdim rüşvet değildir deyü almadılar Mısra'ı atasözüne dönüşen şair Fuzuli veba salgınında ölmüştü. Günün dizeleri Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su, kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çaresu. Fuzuli Büyük saatle marif takfemi Get back. Merkez Açık Radyo 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazet Programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple ekip, ekiple birliktesiniz. <gülüyor> Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet. Açılışta Digital Witness ...adlı bir parçayı dinledik... ...Saint Vincent topluluğundan... ...yerine otur... ...yerine otur... ...dişlerini gıcırdat... ...o bütün zihnini... ...elde etmek istiyorum diyor... ...makineler insanlara... ...öyle sesleniyorlar... ...tanıklık ediyorlar... ...bunu neden çaldığımızda şimdi... ...Edwardo Galeano'dan... ...dinleyeceğiz...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 Teknolojik devrimin kısa hikayesi. Büyün ve çoğalın dedik makinelerde büyüyüp çoğaldılar. Bizim için çalışacaklarına söz vermiştiler. Şimdi biz onlar için çalışıyoruz. Gıda miktarını arttırsınlar diye icat ettiğimiz makineler açlığı çoğaltıyorlar. Kendimizi savunmak için icat ettiğimiz makineler bizi öldürüyorlar. Hareket etmek için icat ettiğimiz otomobiller bizi hareketsiz hale getiriyor. Buluşmak için icat ettiğimiz şehirler bizi yalnızlaştırıyorlar. İletişim kur kurmak için icat ettiğimiz önde büyük iletişim araçları ne bizi dinliyor ne de bizi görüyorlar. Biz makinelerimizin makineleriyiz. Onlar masum olduklarını iddia ediyorlar ve bunda haklılar.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 Evet tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bir göz atarsak 1569'da bugün ilk lotarya piyango 1569'da bugün icat edilmiş. Baya insanın kumar ve kazanç tutkusu gerilere doğru uzanıyor diyebiliriz. Tabii Kral Midas filan vaziyetleri daha eski onlar. Antik Yunan'da. Ama bu da fena değil. Yani 1569 ilk kayıtlı resmi Lotarya oynanmış. Türkiye'deki ilteri. durumda şu. Mart ayındaki teklif alma sürecinin ortadan kalktığını belirtmiş Maliye Bakanı Abal. Milli Piyango için bahsediyorum. Türkiye Varlık fonu Milli Piyango ve at yarışlarının özelleştirmesiyle birlikte değerlendirecekmiş. Onlar da değerlendirecekmiş. Ama birlikte değerlendirecekmiş. Özelleştiriliyor yani milli piyango. Belki evet. milli o zaman milli olmaz. Belki de. Yok olur. Cengiz oldunye veriliyor. Cengiz milli. Ama o zaman... Tamam. Ha, milli Cengiz. Milli Cengiz. Ee, bu milleti çok seven. Evet. İnsanlar tabii. Onlara... E, evet genel durum bu merkezde... E, 1935'te bugün Amelia Earhart ünlü uçuşunu yapmış ilk insan Hawaii'den Kaliforniya'ya uçan 1935'te bugün oluyor. 1972'de de Doğu Pakistan adını değiştirmiş daha güzel bir adı almış kendine Bangladeş demiş nasıl? Güzel hala arıyorlar bu arada Amelia Earhart'ı. Evet kayboldu Pasifi'yi geçerken. Evet. Atlantik'i geçerken. Bazı evet. insanlar da obsesyon haline gelmiş Earhart'ı aramak. Hmm. Arıyorlar böyle her tarafta. Evet önüne ilk kadın pilot Amelia Earhart. Bangladeş demişken hemen günümüze de atlayarak bir e, bağlantı kuralım. E, Bangladeş'ten 65 bin en az 65 bin Rohingyalı'nın Rohingya'nın e, kaçtın, e, Bangladeş'e kaçtığını Myanmar'dan Myanmar. Bir hafta içinde. Bir hafta, üçte biri bir hafta içinde. Yani 20 bin kişi, 20 binden fazlası. Çünkü Rakhine diye adlandırılan bu eyalette ordu muazzam bir e, Rohingya'da muazzam bir. E, ...baskı uyguluyor. Ya, Türkiye'de bu haberleri zamanla çok fazla gördük. Hatta... E, ...devletin başındaki insanların da aynı şekilde... ...fotoğrafları vardı. Oraları gidip... ...oradaki mültecilerin dertlerini, sorunlarını dinleyen... ...ve insanlara aktarmaya çalışan insanların... ...fotoğrafları vardı. Ama şimdi... hiçbir ortada yok. Türkiye'nin hiçbir şey umurunda değil... ...gibi duruyor bu aralar anayasadaki... ...tartışmalardan başka. Roginyalı, Arakanlı mülteciler vesaire... ...hiç kimsenin umurunda değil bu aralar. O doğru bir tespit bana da sorarsan, yani e, bir yandan mesela e, IFJ, İFJ, e, iki tane büyük Avrupa Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu Adalet Bakanı Bozda soru soruyorlar. 25 Aralık'ta gözaltına alınan ve gözaltı süreleri olağanüstü halde kullanılarak uzatılan... Altı gazetecinin neden göz altında tutulduğunu sormuş ve serbest bırakılmalarını istemiş Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve bir cevap alamamışlar ama. yani Türkiye dün biraz da ironik bir şekilde Cumhurbaşkanının da özellikle çalışan gazetecilerin bayramını herkesin kutladığı bir sırada 150'ye yakın gazetecinin tutuklu olduğu Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milletvekili Barış arkadaşında 10 Ocak çalışan gazeteciler Günü'nden bahsedilebilmek artık absürt, yani saçma bir durum hani geldi. O yüzden bugünü çalışamayan ve tutuklanan gazeteciler günü olarak kutlamayı daha doğru buluyoruz demişti. Hatta kelepçelenmiş bir kalem posteriyle toplantıya katılan Cumhuriyet Halk Parti vekiller 2016 medya raporunu meslektaşlarına dağıtmışlar. Ee, yani 17 gündür göz altında felç olabilecekler falan var ve hiç bunlardan e, ne gazetecilerin zehirleneceği gibi çok tuhaf artık orta çağda yaşadığımızı iyice gösteren örnekler var dedikodular var olmaz öyle şey demiş Bekir bozda ama e, ne demiş bir şey dememiş aslında Sadece Bekir Bozdağ'a ilettik yazılı ve sözlü olarak ilettim Diyor Adalet Bakanı'na arkadaş. Bir sorun yok yaşanmaz ve Yaşanmayacak demiş sosyal medyadaki iddiaları da itibar etmeyin Demiş Adalet Bakanı Bilmiyorum dün Sağlık Bakanı'nın Dediklerini duyduktan sonra beni artık çok fazla Şaşırtmayacağını düşünüyorum kendisini Açık oy kullandığı konusunda uyaran milletvekillerine Karşı suç istiyorum Sana ne şeklinde bir cevap Tepki verdi, vermiş olduğu söyleniyor Evet, suç işliyorum yetmez bir de anayasal suç anayasa suçu işliyor çünkü anayasanın 175. maddesinde alenen yazıyor gizli oy kullanılır diyor. Hadi lan suç işliyorum sana demiş anayasal suç işliyorum demiş efendim evet. belki farkında değildir anayasal suç işlediğinin bilse evet. yapmazdı belki de. Bilse yapmazdı değil mi evet. Böyle bir durum var. Ben müsaadenizle şeye dönme, geri dönmek istiyorum tekrardan e, Bangladeş'e. Çünkü Bangladeş ve o yaşadığı problemlerin ufak bir fotoğrafını çektiğimiz zaman dünyanın fotoğrafını da elde edebilmek gayet mümkün. E, en son gelen haberlerde bu mültecilerin geldiği ülke olan Birmania, Burma, Myanmar. Üçü de aynı mı? Evet. Hayal e, e, Bu üç ülkenin daha doğrusu bu ülkeden yaşanan iklim felaketleriyle alakalı haberler geliyordu zaten. Özellikle Muson döneminde yaşayan, muazzam yağışlar. Şimdi de neler olduğunun somut göstergeleri de ortaya çıkmaya başlamış. Ee, Myanmar'ın kuzeydoğusundaki Şan eyaletine bağlı Sintkin köyüne inen filliler, filliler değil, filler, beş köylüyü öldürmüş. Filliler olsa iyi olurdu. Kabile şeklinde inmişler, aile şeklinde inmişler muhtemelen. Neden indiler diye soracak olursanız Anadolu Ajansı'nda var bu haber bu arada. Ee, orman yetkilileri Shan eyaletinin bir... ...Montomate ilçesine bağlı... ...Sintkin köyünde saldıran fil sürüsünün... ...9 yaşındaki bir erkek çocuğu dahil 5 kişi öldürdüğünü... ...birçok evi yerle bir ettiğini söylemişler. Bayağı sinirlenmişler galiba. Dünyada en pasif... ...barışçıl, zeki... ...sevecen... hayvanlar arasında yer alıyor. Filler. İsterseniz insanları, isterseniz filleri... ...isterseniz herhangi bir canlıyı... ...böyle e, ne kadar sevimli olursa olsun... ...yaşam alanını dar, darlaştırıp... ...gıdasını elinden aldığınız zaman agresifleşmesine neden olabilirsiniz. İnsanlar evet. için de bu geçerli. Ee, yaşam alanlarının darlığı ve gıda sıkıntısı yaşandığından ötürü bu tür saldırılarla e, karşı karşıya kalıyormuş coğrafyada insanlar. Bundan bahsediyorlar. Ülkedeki ormanlık alanların yok edildiği bölgelerde filler 2010 ile 2016 yıllarında insanların yaşadığı mekanlara saldırarak en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuşlar. Gene bu durumda insanlara saldırması haberde de taşımayacak. Fillerin aç kalma yok, haberi. Yok tabii canım şüphesiz. Şimdi senin şeyine döneceğim ben. Çok önemli bir tespitte bulundum bence. Yani sadece bu anayasada yapılan değişikliklerin önem taşıdığı e, iktidar tarafından özellikle iktidar partisi, başbakan ve diğer yetkililer tarafından apaçık ortada. Oysa durumda e, parlak olmayan çok şey var dünyada. Bir kere hemen şeyi söyleyeyim dünyanın durumu açısından. Bir sene, en kötümsel senaryoyu söylüyorum, bir sene içinde aşılması mümkünmüş karbon bütçesinin tüketilmesi artık dünyanın. Bir seneden bahsediyorum. 2018'e kalmayabilirmiş. Bunu da kimden öğreniyoruz? Mercator Araştırma Enstitüsü, Global Commons and Climate Change diye bir önemli araştırma şey var kuruluşu var. Zamanında birlikte de ee, iş birliği yapma fırsatımız da olmuştu. Önemli bir kuruluş. Ee, bir sene e de olur demişler yani. Eğer karbon, e şey, tabii 23 seneye kadar uzanan e çeşitli senaryolar var ama onu hiç düşünmüyorlar. Evet. Yani 2023 gibi bir takvimleri hiç yok. Karbon bütçesi bitmek üzere ama bu o, Türkiye'deki şeyi ilgilendirmiyor. İktidar ilgilendirmeyebilir ama insanları ilgilendiriyor. Ben müsaadenizle tekrar e, Bangladeş'e geri döneceğim. E, Bangladeş'te bir orman var. Sundarban ormanı. Sundarban. Sundarbans, Sundarbans, özür dilerim. Ben Alman aksanıyla konuştum galiba. E, bu Sundarban ormanında Hindistan'la beraber Bangladeş ortak bir projeyle beraber 1320 megawattlık kömür santraline inşa etmeye çalışıyor ve oradaki insanlar da 5 yıldır direnişe devam ediyorlar. Çünkü bunun yapıldığı takdirde biyoçeşitliliğin büyük bir zarar göreceği, 3,5 milyon, insan, milyon insanı yersiz yutusuz bırakacağı, işsiz bırakacağı gibi bir durum söz konusu. Tarım arazilerinin de tamamen ortadan kalkması gibi bir durum söz konusuymuş. Bu santral yapılırsa bölgeye birçok başka ticari işletmenin gelmesi ve ormanın ölümü, sadece insanların işsiz kalması değil canlıların da biraz önceki filler gibi, yersiz, yurtsuz kalması, gıdalarından olması gibi bir durum söz konusuymuş. Bununla alakalı bir e, eylem düzenlendi. Daha doğrusu dünyanın dört bir tarafında eylem düzenlendi. Destek eylemi. Bunlardan bir tanesi de e, Türkiye'deydi. Sundarbans ormanının için yapılan eylemlere Türkiye'deki yaşam savunucuları da destek vermişler. Fosil Yakıt Karşıtı inisiyatifi'nin Amasra, Bartın, Çandarlı ve Foça'daki e, destekçileri, bileşenleri küresel mirası korumaya çağırmışlar ve Bangladeş'te destek mesajı vermişler. Güzel. Ama bunların hiçbirinin önemi yok. Bir yılımız kalmış olması en kötü senaryoya göre de hiçbir önemi yok. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 347. ikinci maddesi de 343 oyla kabul edildi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa görüşmelerine ara verildi. Bu arada başka şeyler de oldu. Hemen başlayacak mıyız daha Romanya'da göçmenlerin yok özür dilerim. Macaristan'da göçmenlerin donduğu haberleri onların var. Onların hepsine döneceğiz şimdi. Ama şunu söyleyelim bu a, a, Ankara'da bütünüyle gösteriler yasaklandı bir ay boyunca hiçbir kıpırtı olmayacak artık başkent Ankara'dan bahsediyoruz Türk lirası eriyor dolar 3.81'e dayanmış vaziyette Merkez Bankası'nın hamlesiyle 3.74'e kadar gerilemişti olmadı yeni rekorunu kırıp 380 80, 80 99'a geldi seviyesine Hatta belki de 381 de açmıştır ee, öte yandan e, şeyde e, çok ciddi bir e, şey yaşandı e, büyük bir nasıl söyleyeyim Gaziantep'te önemli. çatışma Ya inanılmaz fotoğraflar var ama ya. evet evet yani polis şeyine saldırırsanız merkezine saldırırsanız bu tip görüntülerde ortaya çıkar yani bir binanın içerisinden böyle boş olan polisler var çatışmaya girmek için ellerinde ağır silahlarla beraber yani evet sokaklarda çatışmalar oluyor silah sesleri iki saldırı olmuş evet bir tanesi Anladım. akşam saatlerinde olmuş akşam saatlerinde bu durumda. Fakat e, bunlar olurken e, başbakan gayet memnun durumdan şey demiş. Bin şükür. Bereket. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Bin şükür demiş. Durum bu. Türkiye'deki evet. genel durum bu. Peki ben şeyi de sormak istiyordum. Bu Bloomberg türkün Bloomberg geççtiğin haberine göre bu rekor kırıldı bundan önce yurtseverlik görevi olarak ellerindeki dolarları satıp yerli malı yerli para alsınlar diyenlere şimdi diyenler nasıl bir cevap verecekler zarar etmediler mi bunu alanlar Birazcık sabretmeleri Oğlum. gerekiyor. Çünkü çözümü bulmuşlar ve yakında çözüm büyük bir şekilde e, Türkiye'nin e, müreffeh bir döneme girmesini sağlayacakmış. Öyle Geliyorlarmış. Mi? Kim? Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şirketleri Türkiye'ye yüzlerce milyar dolarlık yatırım için kollarını sıvamışlar efendim. Geliyorlarmış. Bloomberg HD'de canlı yayın konuğu olmuş. Abu Dhabi Investment Group Başkanı Zayat bin Aveda e, e, Türkiye için Körfezi ülkelerinin politik ve ekonomik işbirliği hızla devam ettiği vurgusunu yapmış programda. Önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan işte biraz önce bahsettiğim ülkeler Birleşik Atepe Katar'dan 100 milyar dolardan fazla yatırım gelecekmiş. İşte dişinizi sıktığınız zaman Arap sermayesiyle beraber kalkınan bir ülke haline geleceğiz. ''Evladı Osmanlı'' vurgusu yapılmış mı? Programda yapılmamıştır. <gülüyor> e, Orta Doğu'daki en büyük ekonomi olduğunu söylemiş Türkiye'nin. E, Suudi işbirliği iş işbirliği e, iş sonrasında tüm körfez ülkeleri Türkiye'ye yatırım yapmaya yöneldiler. Ben bir rapor hazırladım. Yüzlerce milyar dolar su körfez ülkelerinden yatırım akışı olacak önümüzdeki haftalarda. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bu yatırımları yapılacak demiş. Ama... Zira bu ülkelerle Türkiye arasında politik işbirliği de yapılıyor. Yatırımlar yaparak kurdaki düşüşün önüne geçebilir. Bundan kaynaklı olumsuz etkiler de bu yatırımlarla tamir edilebilir demiş. Aynen Halep'teki Müslümanları kurtardıkları gibi, Suudi Arabistan diğer bölgelerindeki insanlara yardım ettikleri gibi Türkiye'ye de yardım edeceklermiş Suudi Arabistan. Ben tam anlatamadım herhalde sorarken. Yani ey ehli vatan ellerinizdeki dolarları satın. Karşılığında döner ekmek e, ve Türk parası alın, lira alın ya da altın alın denmişti. Şimdi ne olacak bu alanlar? Dirhem mi deniyordu? Dirhem değildi değil mi? Suudi Arabistan'a para veriyor. Real, real. Real galiba. Suudi Arabistan real. reali. Real. 0.266'ymış. US dollar. Karşısında. karşısında evet. Türk Döviz karşısındakine bakalım. Bir riyal kaç TL? Bakalım efendim. Yani şey, e, bir, bundan sonra belki de riyal üzerinden çalışabileceğiniz bir durum söz konusu olabilirmiş. Peki bu arada... Bir liraya e, çok yakınmış. Bir liranın biraz üzerinde. Riyal. Bir riyal mi? Evet. Bir nokta sıfır iki liraymış. Çok iyi değil mi? Çok müsait değil mi? Çok. Bin şükür. Döner ekmek ne kadar? İki riyal. Evet. Kitap alacağım kaç riyal? On beş riyal gibi. On altı riyal gibi işte paralar... Yani Allah'a bin şükür vaziyet iyi diyorlar. Fakat şöyle de bir durum var. Mesela yeni kararnamelerle 2016 tensikatı oldu. Orhan Gazi Ertekin kaleminden Kürşat Bumin yazmış. Devlet ve kurumlar alanını açık bir talan alanına dönüştürmeye başlamıştır diye tarif ediyor. Yani 649... ...akademisyen de görevine son verildi. Yani tensikatla beraber... ...1402 vardı... ...bizim dönemimizde. Bir çırpıda... ...649, ya yani 650'ye yakın... ...bir eksik yani... ...ondan akademisyen atıldı. Kürsülerinden uzaklaştırıldı. Yani hakim... ...savcı kadroları... ...yeniden dizayn edildi... 120 bine varmış durumda e, muazzam bir bunlar hepsi e, bin şükür iyi vaziyetteyiz diyoruz değil mi? Aynen. Real geliyor. Real geliyor. Artık maaşları yer üzerinden yatarsa. Ne yalnız e, Suudi Abistan'la Katar'ın da dünya demokrasilerinde en kötü durumda olan ülkeler arasında son 20'de yer aldıklarını belirtelim. En berbat demokrasinin D'sinin bulunmadığı ülkelerden bahsediyoruz. Böyle bir problem var. İdam var mı şeyde? Katar'da bilmiyorum. Rusya'da yokmuş falan. <gülüyor> Neyse. Eee <gülüyor> var. 2016'da 150'den fazla kişi idam ettiklerinden bahsediliyorlar. Bunların arasında hapiste tutulan Şehin Nimri de var. Kanaat Önderliği ee, Suudi Arabistan'da Şii olduğu gerekçesi de değildir muhtemelen ama politik e, argümanları dolayısıyla önce tutuklanmıştı ardından idam edilmişti. Ee, böyle durumlarda yaşanıyor. Katar'da idam var mıydı bakalım? Biz e, özel olarak da o kategori e, Çin, Rusya onlar da çok en son şey arası, ülkeler arasındalar, yani demokrasinin en az uygulandığı otokrasinin otoriterliğin hakim olduğu ülkelerden bahsediyoruz. Biz onların safında mı yer alacağız? Evet, Katar'da özellikle uyuşturucu kullanımından bundan dolayı idam cezasına çarptırılmalar çok yüksekmiş. Birleşik Arap Emirlikleri'nde biraz önceki ülkede üzerinde 0.1 gram uyuşturucu bulunduran kişiler... İdamla cezalandırılıyormuş birleşik arazimülliklerinde. Yani <gülüyor> evet yani böyle durumlar söz konusu birçok ülkede uyuşturucuyla bağlı olan e, şeylerden bahsediliyor, e, idamlardan bahsediliyor. Ödemin işler de düzeliyormuş. Mesela İran, Suudi Arabistan'dan gelen açıklamadan iki hafta sonra bu yılki haç etkinlikleri için resmi davetin kendilerine alış, e, ulaştığını duyurmuş. Geçtiğimiz sene boykot vardı çünkü bir önceki sene de büyük bir e, neydi şey evet. ee, te, te, telaş kalabalık e, izdiham İzdahım, evet evet evet izdiham yaşanmıştı ve bu sebepler ötürü Suudi Arabistan yönetimi haç organizasyonunu düzgün yönetememekte suçlanmıştı İran tarafından ardından da davetiye göndermemişti bir sonraki sene için İran'a bu sene göndermiş bakın işlerde yavaş yavaş düzeliyor ya barış gelecek yakın zamanda buradan anlayabilirsiniz gidip içeride riyallerimizi saymaya başlamadan önce Birkaç açıklama daha yapalım. Ee, İran'da eski cumhurbaşkanı Raffsanjani'nin cenaze törenine iki buçuk milyon insan katılmış. Muazzam bir gövde gösterisi. Pazar günü ölmüştü. Eski İran cumhurbaşkanı Hashimi Raffsanjani, e, İran devrimi'nin lideri Ayetullah Muhammedini yanına defnedilmiş. İki buçuk milyon kişinin katıldığı açıklanmış. Nisan selleri Tahran'da tören için ücretsiz metro ve otobüs seferleri düzenlenmiş. İran'da üç gün ulusal yaz ilan edilmiş. Bizdeki bizde ilan edildi mi böyle bir yaz? Hayır efendim. Ölüm mi? Rafsanjani. Rafsan, cani. Rafsan cani şey değil miydi? Irak-İran Savaşı'ndaki e, lider. Rafsanjani Cani süredir lideri, evet. Yani ve, o savaş ve, sırasında da. E, yani son derece reformist, reform yanlılarının Irak'taki önemli destekçilerinden biriydi. 1979 devrimden bu yana da ülkedeki en etkili liderler arasında yer alıyordu ama ancak Suudi lider öldüğü zaman, kral öldüğü zaman Türkiye'de yas ilan ediliyor. Başka bir şekilde yas ilan edilmiyor anladığım kadarıyla. Farklı muamele var yani. Ama aktif görevde değilmiş. Belki aktif görevde olsa olurdu. Kral aktif görevi değil Kral ya. aktif kraldı değil aktif mi? Aktif kral. Pasif kral değildi. Neyse bu arada İran demişken İran'ın yaptığı bir icraat yüzünden dünyadaki internet bağlantısında büyük sorunlar yaşanmaya başlamış. Haberiniz var mı? İran yönetimi vatandaşları porno izlemesin diye e, engelleme getirmeye çalışmış. Fakat kullandıkları yöntem yüzünden e, Rusya, Hindistan ve Hong Kong'da yaşayanlar internet bağlantılarına sorunlar yaşamaya başlamış. 7 Ocak'ta çoğu porno içeriğe sahip 250'den fazla siteye erişimi engellemek için... Border Gateway Protokol isimli bir yöntem kullanmış. Hürriyetten alıyorum ben bu haberi. Ama bu yöntem yüzünden yaptıkları bu uygulama yüzünden birçok ülkede internet sıkıntısında, internette sıkıntı yaşanmaya başlamış. Sorunu araştıran yetkililer problemin İran'ın uyguladığı bu protokolden kaynaklandığını keşfetmiş. İran'ın sadece siteleri değil internetin bazı temel mekanizmalarını da engellediği ortaya çıkmış. Sadece kendi sitelerini kendi ülkesindeki vatandaşları değil tüm engelliyorlar engelliyorlardı İran'da böyle ileri görüşlülük var tabi. ...İslamı yayma politikası olarak değerlendirmeyin hemen... ...ama yaptıkları yüzünden... ...Hong Kong'da porno izlemeye çalışan insanlar... ...porno izlemedi, ...Hong Kong'da internete girmeye çalışan insanlar... ...doğrudan etkileniyor... ...sadece İran'da porno izleyen insanın derdi... ...İran'daki porno izleyen insanı ilgilendirmiyor... ...aynı zamanda Hindistan'da internette bağlanmaya çalışan... ...şirkette çalışan kadınları, insanları, erkekleri de ilgilendiriyor... ...translendirler de dahil... ...evet... ...böylece... ...bu ilk yarım saati bitirirken... şey de söyleyelim... ...Avrupa donmuş vaziyette... ...bütün Romanya, Sırbistan ve... ...Hırbetistan'da nehir üzerindeki... ...gemi trafiği durdurulmuş. Kırk yıl sonra kar yağmış... ...gitti. İzmir'ler çıldırmışlar. Kar yağmış, okullar tatil olmuş şu an... geliyordu oluyorlar. Yani şey... deli olmuş. Her yerde okullar tatil... Evet. ...ve... E feci durumda olanlar tabii ki göçmenler ve yoksullar yedi bin göçmen ve mülteci Sırbistan Macaristan sınırında sıkışıp kalmış inanılmaz yürek dayanmaz manzaralar var. Göçmenler çadırlarda, inşaatlarda ve sokaklarda yaşıyor. Türkiye'de de bir çadır yıkıldı. Evet, cenaze namazı sırasında Cenazene, bir kişi hayatını kaybetti. Evet. Kardan o da Orada da yetkililerin e, çaların altında durmayın dememelerine rağmen imamın hadi gelin demesinden ötürü kaynaklandığından bahsediliyor bu felaketin. Belki doğru değildir ama gazetelere yansımış kısmıyla böyle. İmam dememiştir böyle bir şey. Yapar mı imam ya? Cemaat ölmüş ama imam dedi diye. Evet. Eğer dediyse ama. Evet. İmamları... Uyarmışlar ama. Uyarmalarına rağmen neden orta tarafta e, namaz kılmışlar cenaze namazını? İmam öyle istemiş Evet imam da uyardıklarını söylüyor Neyse yani böyle Hı. karışık olaylar Her şey yolunda Allah bin şükür Hayırlı işler Bugünün sloganı Bu, Slogan. bu arada Kılıçdaroğlu ile çay içmişler biliyor musunuz? Evet Karşılıklı Şekersiz Sizi şey olarak görmek istiyoruz demişler ne olarak? 2019'da da başbakan, onun gülümsemekle yetinmiş, bin şükür demiş, bin Ali e, Yıldırım. E, yurttaşlardan da milletvekillerine uyarı mektubu geldi. Yurttaş girişimi ve çeşitli partilerden eski milletvekillerinden oluşan diyalog grubundan, yani yurttaş girişimi ve diyalog grubu tarafından onun da birazdan... E, Tamamını zaten kısa bir metin. Okuruz ve duruma bakarız. Açık gazete. Her şey yolunda mı? Açık gazete. Açık, Açık gazete. gazete. Sen de gördüm, sen de şiddeti gördüm, aşkı gördüm. Yanarak içinden geçtim aşkım, korumaran küle döndüm. Dokun bana, bana dokun mu olur, hasreti öl. Sen de gördüm, sen de şiddeti gördüm, aşkı gördüm. Yanarak içinden geçtim aşkım, kor olmadan küle döndüm. Dokun bana, bana dokun olur, hasretimden öldüm. Var zincirleri yeniden gel, durmadan gel, hep gel. Gördüm sende şiddeti gördüm, aşkı gördüm. Yanarak içinden geçtiğim aşkın korulmadan küle döndüm. Dokun bana bana dokun olur, hasretinden öldüm. Sezen Aksu'dan Tutsak adlı şarkıyı dinledik, dinlemekteyiz. Daha doğrusu Gülümse albümünden 1991. Bu şarkının Tutsak şarkısının sözleri, şiiri esas olarak Onat kutlara ait. Müzik Beste'de onu Tunç'un Ben Sana Tutsak Geçiyor Günler Çok Üzgünüm. Geçiyor akşamlar sessiz, geceyi yırtar. Yalnızlığım güneşi yakarım sensiz diyor. Sen hesaplarla, sorgularla gel. Ben savunmasız çılçıplak. ona Onatkuplara da bir günaydın diyelim. Sezen güçlü yorumu ve sesinden de etkili bir şarkı. Şimdi demin e, şeye geçmeden önce Türkiye'nin bu acayip, içinde bulunduğu bin şükürlük durumuna geçmeden önce idam sormuştun. E, i̇dam cezasının olduğu bir yerden çok derin yani o da olsa vermemiz gereken bir haber daha var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinden, derin güneyinden geliyor. Dylan Roof diye 22 yaşında beyaz bir adam e, 9 bir kiliseyi basıp uzun anlı silahlarla planlı bir şekilde bir şey, Bible study nasıl denir? işte İncil okuma seansı sırasında 2015'te öldürdü Charles'ın Siyahları? Evet. Siyahları evet hepsi siyahtı. Siyah oldukları için öldürdüler zaten. Öldürdü zaten. Onun duruşması yapıldı ve 22 yaşındaki Dylan Roof avukat istemedi. Kendisi kendi savunmasını yaptı. Savunma da yapmayacağım dedi. Ben bilerek isteyerek öldürdüm çünkü onlar siyahtı. Ölümü hak ediyorlar dedi. Böyle olacak dedi Konfederasyon bayrağını da zaten çekmiş olduğu internet üzerinden filmlerini de gösteriyordu. Bu hatırlarsınız bu olayın arası ardından Konfederasyon bayrağı birçok bölgeden indirilmişti. Ee, bu konuyla alakalı epey bir tepki gelmişti bu bayrağı taşımakla alakalı. Bakalım Trump Obama da gidiyor Trump'tan sonra tekrardan gönderi çekilir mi? Bu çok beş dakika konuşmuş evet bilmiyorum yani beş dakika konuşmuş ruh. Ben şey hakkım var tabii demiş. Benim müebbet hapis talep etmeye demiş. Yücünün önünde ama kullanmayacağım ne işe yarar demiş. Ve hiç idam cezası verildiği zaman da hiç duygu ortaya koymadan belirtmiş. Fakat şey çok ilginç. Nefret ee, suçu yüzünden de aynı zamanda ilk defa e, idam cezasına mahkum olan kişi olmuş eyalette. Evet o da önemli. Önemli bu çok The Intercept diye çok değerli bir e, yayın organı var. Van Greenwald ve arkadaşlarının kurdu. internet üzerinden o a, aile mensupları bile. önemli e, düşünürler filan da vardı. <gülüyor> Siyah aktivistler filan da iyi seçilmiş bir cinayet dizisi zaten yani bir katliam diyelim bazıları hiç kimse hiçbiri idamı savunmamış. İlginç tarafı o, işim bu. Aile mensuplarının. Hatta bir tanesi aile karı söylenlerden birisi. Onu ondan nefret etmeyi reddediyorum. Ama aşağılıyorum. Yani kimin yaşayacağına ve kimin öleceğine nasıl karar veririz demiş. ...ve karısı Cynthia'nın... ...ölümü üzerine... E, ...Hird diye birisi... ...yine yaptıkları konuşmada... ...Arthur Stephen Heard ...karısı Cynthia öldürülmüş... ...olanlardan biri... ...ve büyük bir sükunetle... Vur, ...vurduktan sonra da... ...sağa sola selam vererek çıkıp gidiyor... ...yani öyle bir şey kameralardan... E, ...Cynthia... E, ...yani... Bu çıkış kolay çıkış olur ona ölüm cezası verirlerse demiş. Yani mebet yani ceza başka olmalıydı demiş ve o kadar yalnızım ki diye de demiş yani şimdi şeye gidiyorum mezarla bir böyle küçük sandalye alıyorum saatlerce oturuyorum orada. Yani bütün aklımı, zekamı, yeteneklerimi, her dolarımı verirdim. Ciğerlerimi, böbreklerimi, kalbimi de bir an onun sesini duyabilsem tekrar demiş. Nasıl? Evet. 45 saniye isterdim sadece onu öpebilmek. 30 saniyede elini tutabilmek için. Böyle bu, bir durum. bu terbiyesiz faşist ergen e, 33 ayrı suçtan yargılanmış ve adam öldürme biraz önce söylediğim nefret e, nefret suçu ve dini ve cebileri yerine getirilmesini engelleme gibi 33 suçu sabit görülmüş Şuri tarafından ve saldırıya ilişkinde 5 dakikalık konuşma içerisinde demiş ki ben hala bunu yapmak zorundayım duygusu içindeyim biraz önce söylediğiniz gibi bana ölüm cezası vermenizi isteme hakkına sahibim ama yine de neyin iyi olduğu konusuna emin değilim demiş. E ardından da ya daha doğrusu bu saldırıyı gerçekleştirdikten sonra polise verdiği ilk ifadesinde her gün siyahlar beyazları öldürüyordu. Birine bir şeyler yapması gerekiyordu diye konuşmuştu. Gör bir de evet. siyah ırkçı manifestosunu internet üzerinde yayınlamıştı. Aynen Breivik gibi. Evet Breivik gibi. Bütün dünyada da yaygınlaşıyor zaten. Breivik ne yapıyor acaba? En son Playstation oyunları verilmediği gerekçesiyle Verilmiştir herhalde ama. Çünkü Norveç'teki sistem gayet insani herkese eşit muamele yapılıyor ona hayır bir muamele yapılması için bir sebep e, görmüyorum şimdi bu yurttaş girişimi e, meselesine dönelim e, yurttaş girişimi ve diyalog grubu 26. dönem milletvekillerine hitaben yazdıkları mektupta adımıza kullandığınız yetkilerin kim olursa olsun kişiye devredilmesi milli iradeye darbe ve parlamenter, parlamenter sistemin sonudur diyorlar. Yani çok Biz de günlerdir üzerinde durmaya çalıştığımız çok kritik bir eşit, eşik dönemine girdiği Türkiye'nin ve bundan en az bir kuşağın tamamen kay, kayıp olarak çıkacağı yani 25-30 yıllık bir karanlık döneme en az e, girmesi söz konusu e, demokrasi, kuvvetler ayrımı ve temel haklar açısından ve ta, e, yurttaşların tarih ve toplum önündeki uyarı görevlerini yaptıklarını belirtiyorlar. Anayasa referandumu e, sürecinde demokrasinin korunması ve tek adam diktatörlüğünün engellenmesi için kampanyayı genişleterek... Ve en geniş katılımı sağlamaya çalışarak sürdüreceklerini bildiriyorlar. Mektup şöyle. 10 Ocak 2017 Sayın Milletvekili. Hangi partiden seçilmiş olursanız olun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hepimizin, bütün milletin vekilisiniz. Parti, siyaset, dil, din, ırk, mezhep gözetmeksizin bütün yurttaşların haklarının savunucusu, Dileklerinin, şikayetlerinin, taleplerinin sözcüsüsünüz. Biz yurttaşların sesimizi duyuracağımız, sözümüzü ileteceğimiz, haklarımızı korumak için sığınacağımız son ve en yüksek merci olan meclisteki gözümüz, sesimiz, elçimizsiniz. Oylarınıza sunulan anayasa değişikliğiyle parlamenter sistemin fiilen askıya alınıp, Meclisin tek kişinin emrinde göstermelik bir kurula dönüştürülmek istendiği şu tarihsel anda, her şeyden önce biz yurttaşlara, seçmenlerinize ve ülkemizin geleceğine karşı sorumlusunuz. Adı ne konursak olsun, nasıl sunulursa sunulsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet, yani bizler adına kullandığı yetkilerin kim olursa olsun kişiye devredilmesi milli iradeye karşı darbe ve parlamenter sistemin sonudur. Hatırlatmak istiyoruz. Anayasalar toplumsal uzlaşma belgeleridir. Olağanüstü koşulların savaş, terör ve çatışmanın yarattığı zehirli atmosferde korkutmayla, sindirmeyle, dayatmayla yapılamaz. Daha önce yaşamadığımız derinlikte bir cepheleşmenin doğurduğu savaş, kan, nefret ortamında yapılacak anayasa, bir kesimin yasası olacak, toplumu birleştirmek yerine daha da bölecektir. Darbeciler Meclisi bombaladı. Siz, Sayın Milletvekilimiz, onların varlığına kastettikleri meclisin yetkisiz, işlevsiz, göstermelik bir kuruluşa dönüştürülmesine izin vermeyin. Biz yurttaşlar tarih ve toplum önünde uyarı görevimizi yapıyoruz. Parlamenter demokrasiyi, meclisi, ülkemizin ve halkımızın geleceğini korumak için seçilmiş siz milletvekilimizin de tarihe ve hepimize karşı sorumluluğunuzu unutmayacağınızı umuyoruz. Oyunuzu kullanırken temsil ettiğiniz çoluk çocuk milyonlarca yurttaşı düşünün, hepimizin geleceğinden sorumlu olduğunuzu unutmayın. Saygılarımızla. Yurttaş girişimi ve diyalog grubu. Durum bu. 1900 kaç, yani şimdi şeye bakalım, 2023 hedefi var ama bu 2023 hedefinin de ötesine taşıyor bu. Son gelişmelerden sonra tek kişi olarak Erdoğan'ın ofiste yer evde kalması 2029'a kadar olacak evet. bu durumda. 2014'ten beri Cumhurbaşkanı zaten ondan önce de 2003 ile 2014 arasında da Başbakandı. Ee, tam bunlar olurken altı bin devlet çalışanı, devlet memuru ve akademisyen görevden atıldı. Ve toplamda 120 bin kişi ya görevden alındı ya görevleri askıya alındı ya atıldılar. 40 bini hapsedildi. Son altı ayın bilançosu Neydi terim? Çok şükür Çok şükür Her şey yolunda Onu yalnız, eksik söyledi bin şükür. Şükür. bin şükür Her şey yolunda Bakayım ben ya tam olarak ne demiş Evet lütfen Bin Ali Bin şükür her şey yolunda Allah'a bin şükür tabi Zafer çayı da içmişler daha kendi seçmiş. Kılıçdaroğlu'yla beraber. Onkisi Zafer Çay olmuyor daha. Ne çayı? Zafer Çay diye bir çayda yoktuk muhtemelen ee, Evet bu arada işte e, yani tarihinin gördüğü en büyük e, şiddet olaylarıyla birbiri ardından sarsılıyor. Hı? Yani bütün Neresi? Türkiye Hı. başkente özellikle ama aynı zamanda en büyük ve göz bebeği olan kenti İstanbul ayrıca e, Güneydoğu'su paramparça vaziyette ve bir başka medeniyet merkezi olan Antep'te de durmadan polislere saldırılıyor bir başka medeniyet merkezi olan Batı'da İzmir'de adliyeyi büyük bir büyük bir kişisel inisiyatif ve gerçekten kahramanlıkla önlenmiş muazzam bir saldırı vardı adliyeyi yüzlerce kişiyi öldürüp yaralayabilecek bir şeyden bir polisin inisiyatifiyle kurtuldu bunlar oluyor bir yandan bir yandan dolar almış başını gidiyor avro bir yandan turizm tarihte görmüş en düşük seviyelerin inmekte ekonomik durgunluğa durgunluğun içine girdik girecek olarak iktisatçılar tarafından belirtiliyor her şey yolunda bin şükür. Evet. Ve ha bu arada Fırat Kalkınma Harekatı kapsamında Elbab bölgesinde görevdeyken IŞİD tarafından kaçırılan iki az subayın şehit olduğu açıklanmış. Fakat yeterli yani bu kadar bilgi var. Türk Silahlı Kuvvetlerinden 29 Kasım 2016 açıklamasıydı. Bu irtibat kesildi demişlerdi. Az subay e, Muhammed Duran Keskin ve az subay Kıvanç Kaşıkçının ailelerine dün gece evlatlarının şehit olduğu haberi verilmiş. Ama bilinmiyor nasıl şehit oldukları. Bir yandan da belki sayıları 3 e, binle 8 bin arasında tahmin edilen düzenli ordu yani özel harekatçıların da bulunduğu bir komşu ülkede de. Savaşçı yani diyor. Aman Allah bin bereket versin her şey yolunda. Ha, buldunuz işte. İşte Peki, buldum Buldunuz mu? Teşekkür Nasıl? Güzel. Allah ha. bin bereket versin her şey yolunda. Daha Gene sonra... naif konuşmuş yani. Kibar konuşmuş. MHP'li Celaladan da bir açıklama yapmış. Kendisini Ayşenur Bahçakap'a oy pusulasına gösterdi. Ne çeşitli iddialar vardı dün gizli yapılması gereken anayasa paketi oylamasında Adalet ve Kalkınma Partisinden Ayşenur Bahçe kapılıyor oyunu gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ceneran ben demiyorum Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yazıyor. Ben görmedim. Video var ama görmedim. O, oyunu inkar et, oyunu gösterdiğini inkar etmiş ve Cumhuriyet Komitesi açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki oy e, o anlar için Bahçe Kapılı ile İstanbul Millet İstanbul Milletvekili olduğu dönemden tanıştığını ifade etmiş. Oy kullandıktan sonra kabinin önünde tesadüfen görüp karşılaştık, birbirimizle karşılaştık demiş. Selamlaştık, şakalaştık. Durum bundan ibaretti. Böyle söylemiş. Yayılması... Evet, oradan tanışıyorlarmış. Durum bundan ibaretti. Böyle şeylerin yayılması çok ayıp demiş. Ama Twitter üzerinden de ona ise değişiklik oylamaları sırasında Kullanmış olduğum oyu AKP'li meclis başkan vekiline gösterdiğim iddia edenler alçaktır, müfteridir, şarrefsizdir diye açıklamalarda bulunmuş. Öte yandan bir başka şeymiş. bütün dünyaya gösteren e, bir Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili vardı göz Orhan göz O da ya aslında başta böyle bir niyetim yoktu. Ama baktım kabinlerin önünde 15-20 Cum Cumhuriyet Halk partili hepsinin elinde bir kamera sürekli çekiyorlar. Ben de siz kimsiniz kardeşim? Ne çekiyorsunuz? diyerek ulan alın açık kullanıyorum. Ne yapacaksınız? dedim. Çekmeyin diye. çekmeyin diye gazetecilere sesleniyor. Sanki magazin gazetecilerinin seslenen şey gibi. Ünlü model. Ve açık oy kullanma usulsüz değil. Asıl usulsüzlüğü Halk partiler yaptı, çekim yapan CHP'li vekiller yaptı. Yayın yasağı varken çekim yapılan CHP'lilerin tavırları usulsüz, hukuksuzdur. Asıl onlar sorgulanmalı ve yargılanmalı demiş. Beğendin mi? Bu arada konuyla alakası yok da Orhan Deli Göz'ün kardeşi Ayhan Deli Göz'ü de 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den gözaltına alınmış. Evet, evet öyle bir durum var. Biz biz milli görüşçü bir aile gereğine sahibiz, FETÖ bizden, biz onlardan hoşlaşmayız demiş. Evet. Fakat 175. maddeyi nasıl izah etmiş onu bilmiyorum. Gizli yapılır oylama diyor. Gizli oylama zaman kaybı demiş. Anayasa mahkemesinden medet umanlar avucunu yalar demiş. Ve bu mesele böylece kapanmış Allah'a bin şükür. Neydi? Nereden medet umulması gerekiyordu peki o zaman? Allah'tan. Yani şey şerri hukuk mu? Oldu o zaman. Evet. Artık onu sen yorumlayacaksın. Allah bin bereket versin her şey yolunda. Açık Gazete Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can. Günaydın. Evet yani pek böyle... Şey yapacak bir durumda değiliz maalesef. Berbat yok, bir şey. Hiçbir yani, hiç, hiç yani evet. Zaten yani kimsenin tadı tuzu yok. ...piyasalar yangın yeri biliyorsunuz. 389'u görmüş galiba. Öyle mi? Onu görmedim ben. 381 diye son konuştuk öyleyse. Sonra bersen de. geçiyor Bloomberg yani. 89.50'yi gördü diye geçiyor. Bunu bu durdurmak Hı. mümkün değil yani bunu. Ancak işte faiz yükseltecekler falan da onun da ne kadar faydası olacak. Ee, çünkü mesele e, yani tam anlamıyla iktisadi değil. Yani mesele siyasi ve e, o mecliste o 18 e, madde art arda geçtikçe <gülüyor> dolarda her seferinde birkaç kuruş artıyor. Yani bunun, herhalde bununla alakalı böyle bir e, gidişat evet, şimdi bu e, Kemal Özleri e, işliyor e, açık Gazete, değil mi kaç evet. gündür e, elveda Anayasa e, e, yazısından kalkarak Kemal Gözler e, bir daha hatırlatalım Anayasa Hukuku Profesörü e, çok e, yani kendi köşesinde çok önemli e, işlere imza atmış bir bilim adamıdır ee, Onun e, Onun bir yazısını e, işlemek istiyor, istiyorum bugün e, Bütün bu olup bitenlerle alakalı Nedir olup bitenlerden kastım ne e, Şu e, Yani nasıl oluyor da e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Hukuku Bu kadar kolaylıkla görmezden geliyor. E yani bunun için e, yani bunun esbabı mucibesi bu ne? Bu sadece bir, bir yani basit bir hukuk tanımazlık mı e, gibi bir, bir soru düşüyor açıkçası insanın kafasına çünkü herhalde e, yani cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir e, bir bir hukuk dışılık e, yaşanıyor şu sırada değil mi? Evet. Yani e, ve sağlık bakanının da Zayet bir şekilde e, Dün e, Oylama esnasında Dile getirdiği gibi e, işte Açıkça Açık oy kullanıyor ve e, e, Orada başka bir vekil kendisini hatırlatıyor O da ne diyor Can e, Anayasaya uygundur bu diyor açık yok, Başka kullanma. bir şey söylüyor Yaparım lan Öyle. Ha. Ha, ondan ha. bahsediyordunuz can, mı? dün Can söylüyordu şimdi unutmuş e, ben şeyin videosunu kısa... gördüm de ona bir şey oldum böyle C göstere göstere zarfın içerisinde pusulayı koyan e, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili videosuyla bir an aff affalladım da özür dilerim sana mı soracağım lan e, yok <gülüyor> lan suç işliyorum lan sana mı soracağım evet şimdi bu, yani sana. bunun e, bu, bu, bu, bu, bu. Ne anlama geliyor bu? Yani bu bu sadece gücü elinde tutmakla açıklanabilecek bir şey mi? E, bunlara bakalım diyorum bugün. Çünkü e, gü, e, gücü iktidarı yani devlet iktidarını elinde tutmuş bir dolu e, siyaset geçti bu ülkeden yani. Bu bunun ardında ne var? Şimdi burada e, Kemal'lerin e, makalesinde çok önemli ipuçları var. Ondan sonra CHP'nin e, e, kendisini hakikaten Türkiye'nin tarihinde nerede ve nasıl gördüğü anlamamıza çok yardımcı olacak. Şimdi Makale'nin adı e, Asli Kurucu İktidar, Talih Kurucu İktidar ayrımı. 2011'de e, yazmış, yanılmıyorsam. Bu o zamanki. Ee, anayasa tartışmalarıyla bağlantılı olarak kalem almış bir yazı. Bu e, biliyorsunuz e, Cemil Çiçek başkanlığında bir dörtlü yani dört partinin katıldığı bir e, anayasa münlaşma komisyonu kurulmuştu o zaman. Evet. Ondan önce sivil toplumda dünya kadar e, çalışma yapılmıştı yeni anayasa nasıl olsun e, falan gibi biliyorsunuz bayağı ummalı bir dönem. Bir dönemdi yani diğer taraftan da çünkü hakları bir dolu fikir ortaya çıktı yani işte doğal yeşil anayasa'yı hatırlıyorum mesela doğa hakları işte hayvan hakları falan bütün bunlar bunların dile getirildiği bir bir dönemdi bu. Şimdi Kemal Gözler bu asli kurucuyduklar, tali kurucuyduklar ayrımını şöyle anlatıyor. iktidar çok kabaca yeni bir anayasa yapma talih kurucu iktidar ise mevcut herhangi bir anayasada değişiklik yapma iktidarıdır. Bu Temel bir veri bu. Yani Birincisi yeni anayasa yapıyor. ikincisi de talih kurucu iktidar var olan bir anayasada değişiklik yapabiliyor. Pardon bu arada ben asli'nin öncül yani birincil tali'nin de ikincil anlamına geldiğini de söyleyelim. Tabii doğru. Arapça genç evet gençler. Onların, yani ne hukuk dili tabii bu asli ve tali. Evet. Şimdi bu burada bu çok temel bir ayrım yani alayacılıkta hukuk tarihinde hukuk felsefesinde ve bunu bir kenara not edelim. Hı. Şimdi e, ilerliyor ve aynı makalede, e, yani, herkesin anlayacağı bir dilden anlatıyorum çünkü e, dili gayet güzel makalenin bu arada. E, dün de tweetledim. E, Git bakılabilir. Anayasa Gen TR'de, e, mevcut makale. Şimdi asli kurucu iktidarın anayasa yapabilmesi için e, gereken farkları e, sayıyor Kemal Özler. Ve bunun en önemlisi e, hukuk dışılık diyor. Asli kurucu iktidar hukuk dışı bir iktidardır. Ne demek bu? Yani bir hukuk boşluğu ortamında belirir diyor. Ya yani Bu hukuk boşluğu ise ya baştan itibar vardır ya da sonradan yaratılmıştır diyor. Bu çok önemli. Şimdi e, bu irkindiniz tabii yani Allah'a yatıran hukuk dışı bir iktidar e, anayasa yapma hakkına sahip. Evet öyle. Peki n, e, ne anlama geliyor bu? Ne demek yani fiilen e, asli kurucu iktidar nasıl bir hukuk dışı ortama sahip olabilir? Bu senin anomi dediğin yani Ömer. Evet. E, yani bu hukuk boşluğu mesela sömürgelerin bağımsızlığa kavuşması esnasında oluşuyor. Veya bağımsız devletlerin birleşmesi ile oluşuyor. Yani bir devletten birçok e, başka bağımsız devlet çıkıyor. O, o durumda e, oluşuyor. Yani çok önemli bu. Yani Burada bir hukuk boşluğu vakum e, bir e, çıkıyor ortaya. Bu, e, bu fenkalar önemli yani sömürgeden e, bağımsızlığa geçiliyor veya bağımsız devletler birleşiyor e, veya ayrılıyor e, veya bir devletten yeni devletler e, çıkıyor. İşte bu imparatorlukların dağılması, yani mesela 1923 sonrası ile başlayan e, gereki, Osmanlı İmparatorluğu Türkiye arasındaki süreç böyle bir süreç. Yani Osmanlı İmparatorluğu Türkiye Cumhuriyeti'ne neşet ediyor ve önce 1921 ondan sonra 1924 o hukuk boşluğunu Osmanlı İmparatorluğu'ndan doğan hukuk boşluğunu dolduruyor. Hı hı. Şimdi gelelim e, Türkiye'sine. Şimdi e, e, burada e, demin altını çizdiğim e, ya var olan ya da sonradan yaratılan bir hukuk boşluğundan bahsediyor Kemal Özler. Kemal Gözler dikkat ederseniz. Şimdi sonradan yaratılmış hukuk boşluğu ne demek? Sonradan yaratılmış hukuk boşluğu ortamında beliren asli kurucu iktidar, Yeni bir anayasa yapmak, yeni hukuk düzeni kurmak için önce mevcut anayasayı ortadan kaldırarak bir hukuk boşluğu yaratır. Hmm. Sonra bu hukuk boşluğunu yeni bir anayasa yaparak doldurur diyor. Hmm. İşte bugünü anlatıyor yani. 2011'de anlatmış bunu mu? Burada bu, bu çok temel bir şey yani Burada bir sömür, sömürgeden Bağımsızlığa geçiş yok Bağımsız Devletlerin birleşmesi durumu yok. yok Bir devletten başka devletlerin Neşet etmesi eski tabiriyle Doğması çıkması Yok, yok. Ee, bunların hiçbiri yok Ama e, Buna mukabil sonradan Yaratılmış bir hukuk boşluğu var yani var olan bir devlette yaratılmış bir hukuk boşluğu var. Yani şu sırada yaşanan hukuk boşluğu, anomi e, var veya ekstralegal veya alegal durum var. Burada ise e, asli kurucu iktidar anayasa yapabilmek için çünkü kendini asli kurucu iktidar görüyor. geleceğim camında yeni bir anayasa yapmak tekrar ediyorum yeni bir hukuk düzeni kurmak için önce mevcut anayasayı Kaldırarak bir hukuk boşluğu yaratır. Sonra bu hukuk boşluğunu yeni bir anayasa yapar, doldurur diyor. Tekrar tekrar altını çizmek lazım bu, bu konunun. Şu sırada yaşanan tam bu. Yani bu hiç bir şey değil. Yani bu hukuk e, tarihinde hukuk felsefesinde var olan kavram. E, devam ediyor Kemal Gözler e, daha da e, anlamlı bir yer bu tür hukuk boşlukları devrim, hükümet darbesi, iç savaş gibi durumlardan sonra ortaya çıkar diyor bir daha onu alalım devrim, darbe bu ya tür da iç savaş yani sonradan yaratılmış hukuk boşlukları yani ekstra legalite evet Devrim, hükümet darbesi, iç savaş gibi durumlardan sonra ortaya çıkar diyor. Bu kadar açık. Evet. Şimdi bu gibi durumlardan sonra ortaya çıkan asli kurucu iktidar ise... Önce mevcut siyasal rejimi yıkar... Anayasayı ilgaha eder... İlga yani ortadan kaldırır. Kaldırır, abrogasyon evet. Ve hukuk boşluk <gülüyor> yaratır. Sonra bu boşluğu yeni bir anayasa yaparak doldurur. Asli kurucu iktidar bu durumda yeni bir devlet kurmaz. Devletin kuruluşunu yeniler, siyasal rejimi değiştirir. Kemal Gözler, 2011. Evet, bayağı çarpıcı. Ben... Bu kadar net. Evet. Bu kadar net. Bir daha okuyacağım burayı. Lütfen. Bu tür hukuk boşluğu, yani sonradan yaratılmış hukuk boşluğu, devrim, hükümet darbesi, iç savaş gibi durumlardan sonra ortaya çıkar. Bu gibi durumlardan sonra ortaya çıkan, Asli kurucu iktidar önce mevcut siyasal rejimi yıkar, anayasayı ilga eder, yani e, e, kacık kılar ve hukuk boşluğu yaratır. Sonra da bu boşluğu yeni bir anayasa yaparak doldurur. Asli kurucu iktidar bu, halde, bu durumda yeni bir devlet kurmaz, Devletin kuruluşunu yeniler, siyasal <gülüyor> rejimi değiştirir. Bu kadar. Bir şeyler hatırlatıyor mu can bunlar sana bir şey diyor? Evet efendim. Bir, bir yere benziyor mu? Yani pek Batı'ya benzemiyor gibi duruyor şu andaki olan durum. Evet. Bakadan daha ziyade. Eee, evet. Birkaç alıntım <gülüyor> daha var. Çok hmm. temel bir şeysin gördüğünüz gibi. Biz de böyle evet. internet sitesinde yayınlarız. Muhakkak. Yani koymak lazım hakikaten. Çünkü bu yani işte anayasa şöyle kötü böyle şurası eksik yok işte kuvvetler ayrılığı ilkesini ortadan kaldırıyor kuvvetler birliği bütün bunlar çok önemli tartışmalar. Ama şu yani Kemal Gözler'in şu metni ve bu asli kurucu iktidarın hukuk dışılık yaratarak nasıl e, yeni bir hukuk yarattığı ve yeni bir rejim tanımladığı meselesi onun daha e, üstünde, e, yani bu tartışmanın da üstünde e, bir, e, bir tartışma kanaatimce. Diyor ki e, ardından asli kurucu iktidarın hukuk dışılık, ve sınırsızlık olmak üzere senin anomi dediğin yani benim alegalite dediğim o kendisi ekstra legalite diyor hukuk dışılık ve sınırsızlık olmak üzere sınırsızlık çok önemli iki özelliği vardır. Asli kurucu iktidar hukuk dışı bir iktidardır. Bu ortamda asli kurucu iktidarı bağlayacak bir hukuk kuralı yoktur. Bundan sonra asli kurucu iktidar hiçbir hukuk kuralıyla bağlı olmaksızın yeniden sıfırdan latincesini kullanıyor. Abinicio, bir anayasa yapar diyor. Asli kurucu iktidarın hukuk dışılık ve sınırsızlık olman üzere iki özelliği var. Ee, ve bu ortamda asli kurucu iktidarı bağlayacak bir hukuk kuralı yoktur diyor. Gelelim sınırsızlığa. Sınırsız iktidar devrim, hükümet darbesi gibi olağanüstü durumda ortaya çıkmakta. mevcut rejimi devirmekte deminki e, girişle bağlantılı olarak ve anayasayı ilga etmektedir. Böyle bir iktidarı sınırlayabilecek herhangi bir hukuki kural veya güç yoktur. Zaten Asli kurucu iktidar öyle yani şu sırada zaten asli kurucu iktidarı sınırlandıran bir hukuki güç veya kural varsa yani bu durumda denge denetleme veya bir İngilizce, siyasi bir alternatif iktidar bu durumda bu iktidar asli kurucu iktidar olmaktan tanımı gereği çıkar. Asli kurucu iktidar en üstün sınırsız iktidar demektir. Türkiye'de 1980 anayasasını ya, e, yapan asli kurucu iktidar, dikkat ederseniz şeyden sonra, darbeden sonra yani, 2011 yılı itibariyle 29 yıldır uykudadır diyor, 5 yıl veya 6 yılda e, ekle ona, e, 35 yıldır uykudadır diyelim. Ama asli kurucu iktidarın bir gün uyanmayacağını kimse garanti edemez. Ancak asli kurucu iktidarın uyanması için yukarıda gördüğümüz gibi hukuk boşluğu ortamı denen bir ortamın oluşması gerekir diyor. 2011'de. Yani bugünleri yazmış. O ee, şimdi e, Kemal Gözler'in verdiği e, hukuki bilgi e, altyapı e, çerçeve. hatırlatmalar evet çerçeve bu. Şimdi bu Tabi burada bir e, burada başka bir mesele daha var yani kendini sli, kurucu iktidar e, olarak e, tanımlamak. Şimdi e, biraz üstünde duralım. E, dikkat ederseniz bir epey bir zamandır e, işte artık giderek e, yerleşen e, işte ciddiye alınmayan e, veya e, Yerilen, kritik edilen e, üç tane temel kavram var. Yani iktidarın dilinden düşmeyen bir tane Yeni Türkiye. Diğeri, e, milli irade. E, bir üçüncüsü, milli ve yerli, yerli olmak. E, ve bunlarla bağlantılı olarak Türk tipi başkanlık sistemi. E, bunların hepsi, dikkat ederseniz yeni Türkiye, Milli irade, çünkü irade milli iradenin temsilcisi, çoğunluğun temsilcisi olmak, milli ve yerli olmak, yeni olmak ve Türk tipi olmak. Yani Türk tipi başkanlık sistemi bu. Hepsi asli kurucu iktidarı ve asli kurucu iktidarın temsil ettiği iradeyi çağrıştıran kavramlar. Yani burada bir aslilik iddiası var. Ee, bu bu yabana atılabilecek bir şey değil. Zaten yani işte gay milli, gayrimilli olarak ayrılmıştır. Değil mi? Yani e, onun dışında kalan herkes yani AKP iktidarının ve onun temsil ettiğinin dışında herkes e, gayrimilli. E, ama burada esas olan bu aslilik hali. Yani bir toplumun e, çoğunluğunu temsil ediyoruz. Yani e, bir asli kuruluşluk e, sıfatını taşıyoruz diyor. Artı e, bu deminki veriler doğrultusunda e, bir olağanüstü bir dönemden bahsediyor Kemal Gözler. E, o dönem de oldu. 15 Temmuz o. 15 Temmuz 2016 tam da bu. Yani dolayısıyla orada da bir yani hakikaten şeye, verilen tanıma e, uygun bir durum söz söz konusu. Bir üçüncü bilgi bu birebir bu adını ettiğim metinde yok. Bu asli kurucu iktidarların daha doğrusu var ama o kadar açık değil. Yeni bir hukuki ortam yaratma hali e, işte asli kurucu iktidarlar önce hukuku e, hukuk dışı sınırsız dedik değil mi e, bunları bağlayacak yeni bir hukuk kuralı yok e, ama dedim, kuruluşunu yenileyen siyasi e, rejimi değiştiren yeni bir anayasa yapan e, bir e, iktidar bu asli kurucu iktidar e, şimdi bu asli kurucu iktidarın tercihi var yani siyasal rejim tercihi işte şu sırada olan da o siyasal rejim tercihi ise bu yani bu bu tamamen gayri demokratik veya işte e, tüm, e, diğer anayasacıların altını altın çizdiği gibi e, bugüne kadar gelmiş asbel kadar de, denge denetleme denetlemi dışlayan bir e, siyasal rejim tercihidir çünkü bunu bu tercihi yapan hafif bir iktidardır. Yani ona kimsenin kalkıp ya bir dakika nasıl yapıyorsun deme hakkı tabii ki vardır ama deme durumu yok şu içinde bulunduğumuz ortamda. Durum yok çünkü burada bir darbe sonrası bir fiili durum var. Bir hukuk boşluğu var yani. Hukuk, yani önce hukuku biliyorsun bu Önce mevcut taz rejimi yıkar, anayasayı ilgâ eder, hukuk boşluğu yaratır, sonra bu boşluğu yeni bir yaparak doldurur diyor evet. Kemal Gözler. Şimdi olan da bu ama orada da bir tercih var. Yeni bir anayasa yaparak. O tercih de işte yani o 8 maddelik ve daha arkası gelecek olan evet yani. 8 değil aslında çok daha fazla madde içeriyor çünkü zaten Çiğdem Toker'in de yazmış olduğu gibi bir torba anayasa tekniğiyle yapılmış evet, torba anayasası evet. tekniği torba ama, anayasa oldu evet, çok tamam, sayıda maddi var orada evet o tercih yani o tercih yani son derece sert kuvvetler birliğini tesis eden Kur'an bir anayasa bir rejim ee, bunun tabi e, alt e, yani bu, bu e, bunun alt okumaları da var yani bu aynı anda bu tercih e, parlamentersizleşme demek yani parlamento kendini ses etti zaten 20 sese etti bu dokunulmazlıkları kaldırarak şimdi artık adını koyuyor yani e, bu, ama bu bir tercih dilecim e, Batısızlaşma yani batıllaşma değil, batısızlaşma. Ondan bir tane, bu, bu okumalardan bir tanesi bu. Yani batıdan giderek e, kopma. E, bu değerli yalnızlık veya değersiz yalnızlık. Neyse işte. E, e, bu, bu, bu da bir alt okuma. Yani sonuçlardan bir tanesi. E, işte, Avrupa Birliği yerine Şangay İstediği Teşkilatı. Bu da başka bir okuma. E, ondan ama e, burada bir kendi içinde e, tutarlı bir e, sistemden bahsediyoruz. Kemal Gözler bunu anlatıyor aslında. Yani bu, bunun sevkalade zahim e, e, ama e, dikkate alınması e, gerektiğini ve e, e, yani ona göre hareket etmek gerektiği için e, dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sadece yaptığınız anayasa işte Kuvvetler Birliği'ni ortadan kaldırıyor diyerek e, e, mücadele edilecek veya itiraz edilebilecek bir şey değil. Burada başka bir şey var. Yani burada bir asli kurucu iktidar bütün o asli kurucu iktidarın e, sonradan yaratılmış hukuk boşluğunu e, e, yani darbe sonrasını e, nasıl doldurduğunun ve nasıl yani kendi tercih çerçevesinde çünkü kendisine de bir aslilik atfetmiş durumda toplumun büyük çoğunluğunu temsil ettiği için bunu yani burada bir kendi içinde tutarlı bir gidişat olduğunu görüyoruz. Biz beğensek de beğenmesek de bu böyle. Gözüküyor. Evet süreyi bitirdik ama ben buna bir ekleme yapmak istiyoruz. Can da evet, katılacaktır indirin. bana. Son sözümüz senin de profesör gözlerinde maalesef yanıldığı yolunda. Çünkü Allah bin bereket versin her şey yolunda. E işte yolunda tabi. Yolunda Yok. Dolu söyledi. Doğru, <tabii>. haklısın yanılmadın <gülüyor> beraber. Yıldırım da böyle dedi zaten başbakan biner Yıldırım. Ne endişelencek bir şey yok. Yok, hayır yani bu bu, bu çerçevede yok. Yani aslında kurucu iktidarın e, iradesi ve yapmak istediği çerçevesinde yok bin bereket. Bin bereket. Evet. Çok teşekkürler. Çok güzel. Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete If I could save time in a bottle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 around enough to know you're the one I want to go through time Jim Croce Time in a Battle adlı şarkısını dinledik. James Joseph Jim ama diye biliniyor Crowchie. Dün 10 Ocak 1943'te doğmuş İtalyan kökenli Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı. Ve 1960'la 1973 arasında da 6 stüdyo albümü 11'de 11 de single plaç çıkartmış. bayağı Önemli biri, onu da bir analım dedik. Zamanı şelemek üzerine bir ilginç şarkısına kulak verdik. Açık radyoda açık gaz dedi. Evet, durum böyle diye kadar mıydık? 2029'a kadar yeni bir durum ortaya atılıyor. Bu arada bir damat vaziyeti daha oldu. Jared Kushner biliyorsunuz. Donald Trump'ın damadı. Beyaz evde. Baş danışman. Senior advisor statüsüne kavuştu. Yalnız burada bir e, nepotizm yani dost, ahbap çavuş ilişkilerini engelleyici kanunlara aykırılık olduğu söyleniyor. Olamaz ben para almayacağım demiş. Zaten Ayrına. çok... Hayrını yapacak. Zaten çok zengin bir adam. Çeşme yapsın o zaman hayrına yapacak. Emlakçı. Hı. Bir emlakçının kendisi. hayrına devlet yönetiminde söz sahibi olması. Evet. Trump da zaten o sebeple zaten iktidara gelmedi mi? Evet. Yani etik hukukçuları buna yetmez diyorlar. Yani para almayacağım ve şeylerimi de divest edeceğim demiş yani. yatırım Yatırımlarını yönlendirecek bir şeyini ama kime Mesela kardeşi Joshua'ya bırakacakmış. Ee, ya da bir vakfa bırakacakmış ama o da aile vakfıymış. Annesinin kontrolündeymiş. Yani biraz böyle açık bir durum oluyor. Ee, bir tuhaflık var. Bu arada daha da ilginç bir şey var. Ee, New York Times'ın haberine göre bu deminki haberi e, Demokrasi'nin okudum. Şimdi New York Times'ın haberine göre 16 Kasım'da yani Trump'ın başkanlık seçimini kazandıktan sonra bir hafta geçen geçince kuş ne? Gitmiş kiminle görüşmüş? Wu Xiaofi. Hmm, unuttum. Evet. Ee, bu bir Çinli bang sigorta grubu. Anbang, evet, 285 milyar dolar değerinde, biraz iyi bir şirket yani büyük zengin Ambar, Amban Grubu ve yeni 666 numaralı Fifth Avenue'da bir dizi bina yapmakta anlaşmışlar. Burada bu binalarda da binalar Kuşner ailesininmiş. Yani damadın ailesinin binaları. Nasıl? ve Hatta New York Times'in yazdığına göre o toplantıda hadis Trump'ın şerefine kaldırıyorum demiş. Wu Çinli inşallah yakında görüşürüz demiş. Bir problem olur mu sence? Buna? Zannetmiyorum. Bence de öyle. Evet çok iyi bir dünyanın hoş bir hale geldiğini giderek görüyoruz. Ee, şey de, yani bir çeşit böyle eskiden adalet, gerçeklik ve adalet arayışı yerini neye bıraktı? Cornel West'de, Guardian'da güzel bir yazı yazmış. Ee, Amerika'daki bu seçimlerle beraber yani paraya tapınma ve bir de diller gibi yabancı düşmanlığının hakim olduğu xenofobi bir durumu. Bu böyle ne kadar gider bilmiyorum ama Heraklitus'a kadar geri götürüyor bu o, Yunan filosofu. Kadim Yunan ve şey Amerika'nın da önde gelen 19. yüzyıl entelektüellerinden veya Waldo Emerson ve Herman Melville yazarlara da şey yapıyor. Karakter kaderdir. Yani bir karakter ekersen bir kader biçersin diyorlar. Ve sonuç olarak Obama'nın feci bir sınavdan çaktığını söylüyor. Cornell West. ve O zaman şunlar oldu diyor. Sağcı, popülist ayaklanmalar oldu. İşte Trump şeyi. İki, iğrenç, çirkin İslami faşist Orta Doğu'da isyanlar meydana geldi ee, ve iki buçuk milyon göçmen, kendi, sadece Obama'nın gözetimi altında iki buçuk milyon göçmen atılmış Amerika'dan Deporter Chief diyorlar ona ee, biz uyardık, yalvardık yakar, bir ara yanındaydı çünkü Cornel West hem e, dini kimliği olan hem de müthiş aktivist olan bir siyahi düşünür ve aynı zamanda üniversite hocası akademisyen olmadı dinletemedik diyor 2.5 milyonu da attı diyor ve bu Trump'ın şimdiki barbar planlarının barbarlar yolda diyor yani onun öncüsü de şeydi diyor şimdi yeni faşist dönemdeyiz bir neoliberal ekonomi artık hormonlu bir şekilde gidiyor İki, son derece gerici bir e, tavır var yabancılara. E, yani yabancı düşmanlığı hat safhada. Üç, tamamen askeri, militarist bir kabine oldu. Savaşa girmek için çırpınıyor. Ve dört de, tabii küresel Ne küresel Ne? Kü-ı. böyle bir durum oldu. Yani bayağı Tatsız bir e, gelişme oldu diyor. Dün de şeyden bahsediyordu. Bu hani çirkin e, İslam'ı, faşizm ayaklanması derken en kötü zaman başlık yazısında Ahmet İnsel de dünkü cumhuriyette çok şeyden bahsediyordu. En kötü zaman yönetenin ve halkının kötülüğünün birleştiği zamandır. 8. yüzyılda yaşayan bir genç yaşta öldürülen İranlı düşünür, çevirmen ve bürokrat İbnül Mukaffa'nın sloganı, meseli diyor. devlet yöneticileri için öğütlerinin yer aldığı bir derlemede İslam siyaset üslubu diye Ali Topuz'un gazete duvardaki yazısından almış bunu Ahmet İnsel'de. Yani nazi kötülüğü sadece Hitler'e, Göbel'se, Hitler'e atfedilemez ama kötülüğün yoğunlaşmasında iktidar gücü haline dönüşmesinde elbette Hitler gibi bir rehberin kişiliğinin ve varlığın önemli payı vardır dedikten sonra iyice iniyor ve e, bu Reyna saldırısının ardından yapılan yorumlarda da oh oldu ne güzel eğlenir misiniz filan gibi şeyler korkunçluklar çıktı. Evet saldırı cihadı ile savunma cihadının fıkıhı farklıdır diye de artık İslami yorumlar da yapılmaya başlanmış. Bu saldırı cihadı mı? Yoksa insanı öldü, saldırırken mi öldürdün, savunurken mi? Ee, ve yani günümüzün önemli konusu Reyna katliamı saldırı cihadı mıydı yoksa savunma cihadı mıydı? Açık bir nefret söylemi olan bu sözler Günümüz Türkiye'sinde bildiğimiz kadarıyla herhangi bir soruşturmaya neden olmaya olmadan dile getiriliyor demişti İnsel. Ve İsmet Özel'den şair İsmet Özel'den de ilginç bir alıntı yapıyor. 2015'te 2015 sonunda Ekim 2015'te bir toplantıda bir sanatçı olarak bu kötülük ruh halinin en uç ifadelerini dile getiriyordu. Şöyle demiş. Bütün insanlar Müslüman olmayanlar Müslümanlardan korksun diye. Yani Müslümanın ilk görevi terörist olmaktır. Müslümanın ilk görevi terörist olmaktır. Kim diyordu bunu? İsmet Özel. Evet. Kafirler Müslümanlardan korkacaktır. Korkmadığı zaman Müslüman Müslüman değildir. Diye söylemiş. Yani İslam'a faşizmin bu Açık ve net dış, dışa vurumları diyor Özel'in yazısından alıntı yaparak konuşmasından ee, diyor Ahmet İnsel. Ee, daha örtülü bir biçimde çok daha geniş bir çevrede ve giderek daha fazla karşımıza çıkıyor. Bunlar halen marjinal sesler sözler olarak değerlendirebilir ama büyük ölçüde kurulan ve şimdi pekiştirilmesi için çaba gösterilen siyasal hegemonya içinde yer alan sözler. Bunun eyleme geçen halleri linç girişimleri olarak giderek ve daha fazla kendini gösteriyor diye şöyle bitiriyor. Çok kötü bir zamandayız diyor Hamid Bundan çok daha kötüsüne doğru büyük bir ölçüde yukarıdan kısmen de aşağıdan gelen bir tazikle sürükleniyoruz. İnsan Sonu her yerde büyük bir çöküş ve yıkım olmuş olan bu gidişatı iktidar cephesinde de görüp frene basacak aklı selim sahipleri kalmıştır diye ümit etmek istiyor. Bu tür kötü zamanlar önünde sonunda herkesin altında kaldığı bir felaketle nihayete erer. Tarihi tekrar etmek bir gereklik midir diye de sormuş. Retolik bir soru durum. Böyle yani. Peki e, Şam'da da susuzluk filan... Şam'da uzun süredir devam eden bir susuzluk var. Elbara'da denilen bir bölge var. Nusra'nın elinde olduğu söyleniyor. Oraya operasyonlar düzenleniyor. Hava saldırıları yapıyor. En, en son yapılan hava saldırıda su altyapı tesislerinin de vurulduğundan bahsediliyordu. E, çatışmalar sürüyormuş o bölgede de. E, Kuşatma altında arada da ve görüntülerde şey yani yeryüzünün dört bir tarafında sersefi soğuktan donan perişan olan insan manzaraları var. Evet. Rehinden muayitlar su sorunu ile ilgili karşılaştı birbirlerini suçluyorlar. Hangi suçluymuş? Karşılıklı birbirini suçluyorlar. Allah bin şükür her şey yolunda değil mi? Vallahi Şam'da değil gibi duruyor kentte soğuk havaya rağmen su kuyularında kuyruklar görülüyormuş. İnsanlar kuyruklardaymış. Su yok yani. Evet. Allah, pardon yanlış söyledim. Allah bin bereket versin her şey yolunda. Diyecektim. Evet. Günün sloganı bu. Ee, bu arada Garopayla'nın da İstanbul Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği bir e, soru yazılı soru önergisi var. Şehirlerde nadir yeşil alanlar olarak kalan askeriyeye ait arazilerin 15 Temmuz darbe girişimi ertesinde akıbatın ne olacağı henüz belirsiz 195 askeri alan varmış toplam 225 milyon metrekare bunların 23'ü ormanlık alan çevresinde 157 milyon metrekare İstanbul'daki ormanlık alanlar tabi giderek azalıyor. 2015'te 637 bin hektara düşmüş hektara. Fatih Ormanı'nın yanındaki askeri alan alna verilip inşaatçı mücahit maslak 1453 projesi yapılmış. Zekeriya Köy'deki ormanlık alandaki askeri alana da köy isimli bir villa kenti yapılmış. Bak K kentten köye. Askeriyeden Hastal, Maltape ve Maslak'ta yani kuzey ormanlarının içinde ve bitişiğinde de benzeri askeri alanlar bulunmaktadır. Köy değil mi? Eminsiniz yani Türkçe karakter var. Evet. Anladım. Ö harfi. Koy değil yani denizdeki koy, koy gibi değil. Değil hayır. E, öyle yazmış. Bu nasıl değerlendirilecek diyor mu? Şey düşünülüyor mu diye soruyor. E, Kuzey Ormanları'na devredilmesi düşünülüyor mu bu askeri alanları korunmak üzere? Bir de e, e, sivil toplum örgütlerinden, meslek odalarından, İstanbul halkından görüş alınması düşünülmekte midir? Sürekli görüş alınıyor ama onun için artık lüzumsuz bir soru değil mi bu? Evet. Her gün sana sormuyor mu gelin? Ne, ne, ne yapalım bu askeri alanları Can Bey diye sana sormuyorlar. Askerle sivilin farkı yok derim eğer bana böyle bir soru gelirse. Zaten Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bu konuyla alakalı bir açıklama yapmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Fırat Kalkanı harekatına sivillerin de katılacağını söylemiş artık. Oo. Ne olarak? Diyelim ki kepçe operatörü orada altyapı çalışmasında kanal açabiliyor. Veya yollarından belki gerektiğinde bir ekip orada işlem yapması gerekebiliyor insanların oraya giriş, girişlerindeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk demiş. Ve yapılan son değişiklikten bahsetmiş. E, yani bir kepçeniz varsa ve kepçe operatörüyseniz gayet rahat ya da iş bulabilirsiniz gibi duruyor. Allah bin <gülüyor> bereket versin. Bilmiyorum. Abi, ah, bin ama bin bereket versin her şey yolunda. Bu arada son soru da şu Galpayla'nın. Trabzon-Sürmene'deki 20 hektarlık ormanlık alan öldü ya, ya, yandı. Evet efendim. Askeriye ait ormanlık alanların korunması ve benzer yangınlarda yok olmaması için herhangi bir tedbir alınıyor mu diye sormuş. Retorik bir soru olmuş yani. Evet. Orman yangınının çıkabilmesini önceden önlemi alınsaydı zaten evet. Türkiye'de alınardı. İlk olarak. Allah bin bereket versin. Her şey yolunda derim vallahi. Kader derim. Gizli oynamada zaman kaybedir zaten. Kader evet. Kader lafını beğendim. Bugün uygundur. Kader karakter kaderdir. Peki Myanmar'daki fil sürüsünde söyledik. Avrupa'nın donması müthiş bir şey aslında. Bir su kuyusuna düştükten 52 saat sonra bulunan bir Sırp eksi 20 derece soğukta hayatta kalmayı başarmış. Tebrikler. Onu şey yapmak lazım. Buz adam, yani buz dolbuna kapatmak lazım. Bundan sonraki hayatında ne yapmak lazım? Hayır rol modeli olarak hepimizin hayatının kurtuluşu için ip uçları çıkartmak lazım. Öyle bir durumda kalırsan ne yaparsın diye. Soğukta kalırsan? Eksi 20 dereceden bahsediyorum. 52 Soğuk. saat içinde, 52 saat boyunca kuyuda. Pozitif güzel şeyler düşünmüştür. Evet, Balkanlarda sıcaklık eksi 30. Bunun tamamen e, kuzey e, buz sisteminin kuzey ve güney aslında buz sisteminin e, erimesinin yani küresel iklim değişikliği yüzünden olduğunu da e, bilimsel olarak ispat etmişlerdi. Bunu aylar önce söylemeyi başardık biz şeyde. Açık yeşil programında da. Evet efendim. Üst e, akımlar ve Alt su yani hem suyun üzerindeki akımlar hem de havadaki buzun üstündeki havadaki akımlar ve akıntılar kopuyor. O zaman da bu yer değiştirme olamıyor sıcak hava güney enlemlere doğru güneydeki enlemlere gelemiyor tropik enlemlere doğru. Evet bayağı ciddi bir Tuna Nehri'nde 900 kilometrelik hat boyunca gemi trafiği durdurulmuş. Yani İstanbul Boğazı'nın buzlarla kapandığı dönemi kaç yılında olduğunu hatırlıyormuşsun. 1920'lerde olmuştu yanlış hatırlamıyorsun? Yani münasebet. 20'lerde olmamış mı? 21'lere gelelim. Üzerinde yürüdük. Değil? Yürüdünüz. Evet. Karşıdan karşıya. O kadar değil. Ha. Şöyle bir, bir iki adım. Ama ben karşıdan karşıya bisiklet süren gördüm. Hmm. Öncesi, 54'müş evet 54 işte e, ailem izin vermemişti maalesef e, fazla dolaşmama ne olur ne olmaz eden, ne olur ne olmaz diye halbuki herkes şenlik hali verdi e, Bruegel tabloları gibiydi ortalık kaçırmışsınız evet Tuna Nehri üzerindeki 900 kilometrelik hat boyunca gemi trafiği durduruldu. Uluslararası haber ajansları Macaristan başkenti Budapest'te ikiye bölen Tuna Nehri'nin buz tuttuğu fotoğrafları servis ediyormuş. Bükreş'te okullar tatil, Hırvatistan ve Sırbistan'da gemi trafiği askıda ve tabi şey bu Sırbistan'daki yani başkent Belgrad'daki otobüs terminerinin yanındaki binaya sığınmış yüzlerce göçmen felaket fotoğraflar yani açlık ve donma tehlikesiyle karşı karşıya ama onlarla kimse ilgilenmiyor yani böyle bir fotoğrafı e, uzun süre e, bakmak bile insanın içini donduruyor yani kuyruk halinde bekliyorlar binanın önünde ee, çoğunu Afganistan'dan ve Pakistan'dan gelmişler. Ülkelerinde kalamadıkları için sıcak yemek için yardım kuruluşlarının sıraya giriyorlar. Çok şaşırtıcı bir bilgi var burada. Belki sen cevabını biliyorsun. Ben ba şok olmuş durumdayım şu anda. Pardon. Bazı sığınmacılar geceleri uyuyamıyormuş. Neden? Çok soğukmuş. Hmm niye uyuyamıyorlar ki ben de geçenleri uyuyamıyorum 4.10 olmuş euro bu arada evet ee, 3.86 seviyelerinde işlem görüyormuş şu anda da dolar, dolar öyle mi 4.10 vay canına Allah bin bereket versin her şey yolunda maşallah baksanıza bu gidişat pek hayırlı giyit değil gibi duruyor euroya karşı kayıp iki aşmış merkez bankası ilave adımlar atılabilirdi demişti Dün piyasaya bir buçuk milyar dolar ek kaynak sağlamıştı yaptığı açıklamada. Hı, ben de onu soracaktım evet. Piyasalardaki gelişmelerde yakından izlemekte olup gerekli görülmesi halinde ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak için ilave adımlar atılabilecek demiş. Bir buçuk milyar dolar yetmemiş galiba. O piyar. Canavar piya, artıyor. Ham mı yapmışlar o bu bir buçuk milyar doları? Dört on olmuş. Avro ha? Avro evet şeye dönerse Yani vizesiz de geç deseler artık geçebilmek pek mümkün olmayabilir Avrupa bildiğini Bu fiyatlarla beraber. Uçak bilet kaç para oldu? Yani. Binmeyiniz. Sen vize meselesini sormadın değil mi? Şey, dün Zygmunt Bauman hayatını kaybetmişti. Onun güzel o, bir sözü vardır bu evet, konuyla alakalı. Bauman'ı da hemen kaydedelim. Çok önemli bir düşünür. Evet. Özellikle Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Ekolinde epey bir kendisini hissettirmiştir. E, turist olmak iyi paraya geçici özgürlük satın almaktır diye bir sözü vardır Zygmunt bağmanında. Oradan yani iyi paraya bu sefer çok iyi para oluyor gibi duruyor. Euro 4 olduktan sonra turist olmak da biraz pahalı bir hobi haline gelebilir. Birçok insan için zaten öyle. Çok daha fazla insan için de aynı şekilde pahalı bir bir haline gelebilir. Neyse ama önemli değil çünkü şey var. Tekrardan demeyin. Hiç. Hayır hayır. İşler yolunda Gö Allah bilin. Göbekli Tepe'yi onu en sonunda bir kere daha söyleyeceğim haberin olsun yani. Ama yani. Göbekli Tepe'yi putların merkezi olarak gösteren bir belgesel vardı. Siz, siz hastaya gelin. Siz hastaya gelin. Yaptınız değil mi bunu? Evet. Hı. Hazreti İbrahim'in putları yıkmış olabileceği yer diyor. Bir muazzam, Olamaz mı? diye soruyor. Hı? Doğrudan söylemiyor. Olamaz mı? diye soruyor. Sadece, ya orasıysa? Sadece arada bir... Şişt, şişt işit, 6, gel bak ne var bu dergilerin. Altı bin yıllık bir tarih kayması var değil mi? O kadar ya, olur canım. Ya ne fark eder? Ne fark eder o belgeseli yapan kişi için tarihmiş, arkeolojiymiş sadece... Birkaç bin yılın ne önemi olabilir? Birkaç bir... Önemli olan tek bir şey var TRT'nin hazinesinden belgesellere ayrılmış bütçeden alabilecekleri maksimum ölçüdeki parayı alabilmek. Terzi de neyse yani dağıtıyordur kaldır, herhalde. Kaldırmışlar mı? Ka Neyi kaldırmışlar? Belgeseli yayında. Ha ibare. Belgeseli yönetmeni ve metin yazarı Hadişenol. Eee hiçbir zaman zaten hedef göstermedik. Böylesi bir ikenlik bizde yoktur demiş. Yok tabii. Sembolizm yaptılar. Hmm. Hadişenol kamera arkası. Ne <gülüyor> devlet mezunuymuş Evet. bu da böyle yani sorun diyor Bekli töped de değil diyoruz sorun hadienoldda da değil sorun yok zaten gidelim artık gidelim Evet yani sorun morun yok ortada. her şey yolunda alga nasıl tamam Aa, az ver. daha kaçıyor da vallahi az daha kaçıyordu bulayım müjdemi isterim Epey sevineceğiniz bir haber. İç savaşın yaşandığı Suriye'nin Türkiye sınırında örülmeye devam eden 3 metre yüksekliğindeki hey, duvarı duvar. İran'da Ermenistan sınırına kadar da sınırına da örüleceğinden bahsediliyormuş. Şimdi kulislerde edinilen bilgiler bu şekildeymiş. Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın Ardahan, Kars, Iğdır gibi şehirlerde de sınır duvarı planladığı konuşuluyormuş. Güvenlik kaynakları ise Türkiye'nin doğusuna beton duvar örülmesinin sebebi olarak da terör örgütü ve kaçakçılıkla mücadele olarak e, açıklamış sebebi. E, Star gazetesinden Ercan Baysal'ın e, bu güzel haberine göre duvar Toki tarafından yapılacakmış. Toki tokie. Toki. Toki. Ya yani bence artık ayrı Burada bir şey de Toki Japon olabilir. kurumu değil mi? Toki Toki. Yok toplu konut idaresi hmm. olarak geçiyor. Türk. Has Türk. Ama yani bu işi Tokyo'ya bırakmadan ayrı bir duvarcılık şeyi de yapılması lazım. Ee, duvarcılık idaresi. Bu yok öyle. Toplu duvarcılık idaresi. Sen ne demek istiyorsun? Ya? Duvarcılıktan kastın masonluk mu? Estağfurullah öyle şey olur mu? Üst akıl vesaire falan oralara hiç hiç girmiyorum. Sadece böyle bir şey ihtiyaç var. Bir söylüyorum ülkenin yeni anayasayla beraber böyle şeyleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor galiba. Komşu ülkelerle olan ticaretin herhangi bir şekilde kesintiye uğramaması ve daha fazla geliştirmesi amacıyla İran, Gürcistan, Ermenistan gibi ülkelerle olan gümrük kapılarının mozernizasyonuna ilişkin çalışmalarını da hız kazanacağı söylenmiş. 7 tonluk seyyar blok geliyormuş. İsterseniz alıp evde götürüp paket yapıp evde yiyebilir misiniz? Betonu. Yani yemek istedikten sonra isterseniz betonu yiyin. İsterseniz yemeğini yiyin. 200-250 arası beton blok kalıpları döküyorlarmış. 5 şantiyenin her biri günde tırlarla sınır bölgesine sevk ediliyormuş. Araçların geçişini budur sağlayacak ya, yolu medeni, da biz açıyoruz demiş. Medeniyet budur işte. TOKİ Başkanı Ergün Turan Suriye'deki duvarla alakalı konuşuyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve kilis illerine sınır duvarı yapıyoruz. İnsanların geçişinin kontrol edilmesi, güvenliğin sağlanması açısından sınır duvarı oldukça önemli. Sınırda oldukça zor ve tehlikeli bir çalışma yaptıklarını söylemiş Turan. Yapma ya, arazide. Bütün tehlikeleri göze alarak yapıyor. Evet. Bu ne kahraman insanlar İşte anma hizmeti her şey bu olsun. Budur ya. ya. Mayanın arazi ve seyfi idare işlemlerinden yapılan işin büyüklüğünü gösteriyor zaten demiş bu şeyleri. Arazinin zorlu şartları. Beş şantiyenin her biri günde 200-250 arası beton blok kalıp döküyormuş. Bu bloklar tırlarla biraz önce söylediğim gibi sınır bölgeleri geliyormuş. Yolları da kendileri açıyorlarmış aynı zamanda. Toki Bak, her şeyi yapıyor. Haklısın. Yakında ya. hakikaten karanlık bir yüreğiyle yürüdüm yerine, birdenbire moralimi yükseltti Bu yük almamız lazım. Toki yerine işte Toplu konut yerine toplu duvar idaresi gibi bir durum yaparsak belki Yunanistan sınırı. Deniz kıyısına neden örmüyoruz gibi biz duvar? Kaçakçılık denilen şey denizin kıyısından dolmuyor mu? Ege'den geçmiyorlar Ona başka şey yapıyoruz. Denizin içine dövüyoruz. Denizi dolduruyoruz be. Tabii ki dolduruyoruz. Duvar olmaz olur mu? Bütün kabataştan hiç geçmiyorsun sen galiba. Yok artık geçmiyorum. <gülüyor> Orada lastikli adamlar var. Değil mi? Belden yukarıda çıplak. <gülüyor> martı, mart'ı mı şey yapıyorlar? Yetiştiriyorlar. Evet. Hadi asmandık değilim. Jim Croce'den... ...Bad Bad Leroy Brown adlı şarkısını dinleyelim. Kötü çocuğu anlatacak. Ve hepinize Günaydın. Günaydın. Günaydın. çıkartı.